Kurban Kesmenin Faziletleri Nelerdir? Kişi Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu mal varlığının bir şükranesi olarak cenab Allah'a kurban bayramında bir kurbanlık hayvanı keserek şükrünü ifa etmektedir. Hazreti İbrahim'den kalma bir sünnet olan, dini bir vecibe olan kurbanı kesmekle kişi, her şeyden önce Hazreti İbrahim'in dini geleneğini sürdürmüş olmaktadır. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kendisi kurban bayramında kurban kesmiştir. Ve ümmetinin de kesmesini tavsiye buyurmuşlardır. Hatta rivayetlerde anlatıldığına göre Kurban Bayramı'nda sevgili peygamberimiz iki koç kurban etmiş, bunlardan birini kendi adına, diğerini de ümmetinin adına kurban ettiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla insanlar Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle hem yoksulları kestikleri kurbanın etinden yararlandırarak toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yaygın hale gelmesine, varlıklı kimselerle yoksul insanlar arasında sevgi ve şefkat köprüsünün kurulmasına vesile olmaktadırlar. Bu dini cibeyi Müslümanların ihmal etmemesi gerekir.